Merhaba. Bugün Dr. Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından modern bir kıssaya, sepet ve gök kubbeye şöyle bir derinlemesine dalıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynak hani bilgiyle gerçek anlayış ya da hırsla sorumluluk arasındaki o ince çizgiyi düşündüren gerçekten güzel bir hikaye sunuyor. Kesinlikle. Bu dalıştaki amacımız da Kenan Bey'in hikayesi üzerinden sahip olduğumuz araçları yani bilgiyi, beceriyi, teknolojiyi falan kullanırken e, içsel pusulamızı, değerlerimizi, amacımızı, sağduyumuzu yani nasıl göz ardı edebileceğimizi ve bunun sonuçlarını anlamak biraz. Ve buradan dinleyicilerimiz için de sizin için de geçerli olabilecek dersler çıkarmak. Aynen öyle. Gökyüzünde süzülen bir sıcak hava balonu, kayıp bir yol. Ve e, hiç beklenmedik bir bilgelik dersi. Hadi gelin açalım bakalım bu hikayeyi. Hikaye gerçekten çok çarpıcı başlıyor. Kenan Bey bir sıcak hava balonuyla yükselmiş ama yani kelimenin tam anlamıyla kaybolmuş durumda. Sadece fiziksel olarak da değil sanki değil mi? Yok yok asıl mesele o değil. İçsel olarak da yönünü tamamen yitirmiş. Birine bir söz vermiş, önemli bir söz. Onu tutma telaşında ama nerede olduğunu bilmiyor. Ve yani büyük bir boşluk hissediyor içinde. İşin ilginç tarafı da Kenan Bey'in aslında yön bulma aletleri var. Yani göstergeleri falan çalışıyor ama kullanamıyor. Kaynak da tam buraya işaret ediyor galiba. Yükselmekle yol almayı karıştırmış. Tam olarak öyle. Hani o panik ve içsel karmaşa anında elindeki araçlar anlamsızlaşıyor sanki gözünün önündekini göremiyor. Evet bir tür körlük gibi. Aynen, bir körleşme anı. İşte bu çaresizlik içinde aşağıya bakıyor, bir gül bahçesinde bir kadın görüyor ve sesleniyor. Affedersiniz, nerede olduğumu söyler misiniz diyor. Kadının cevabı da müthiş ama hem çok net hem de Kenan Bey'in o anki durumuna o kadar uzak ki, 40. Kuzey Ennemi, 59. Batı Boylamı teknik olarak kusursuz. Kusursuz evet. Ama Kenan Bey için o anda hiçbir işe yaramıyor. İşte bu... Bilginin tek başına yeterli olmadığını, hani bir bağlam, bir anlayış gerektiğini çok güzel gösteriyor. Ve kadının sorusu da tam can alıcı noktadan geliyor. Hiç o küçük kadranlara baktınız mı? Evet, yani çözüm elinin altında olabilir, niye bakmıyorsun ki der gibi. Elindeki imkanı görmezden geliyor olabilir misin? Kenan Bey de hemen yapıştırıyor cevabı tabii. Siz mühendis misiniz? Çünkü bilgi doğru ama pratik değil, işe yaramıyor o an. Aynen. Ama kadının Kenan Bey'e koyduğu teşhis daha da vurucu. Siz de bir yöneticisiniz galiba. Bu biraz ağır bir teşhis gibi geldi bana. Yani sadece yolunu kaybetmiş sonuçta. İlk bakışta öyle duruyor ama hikayenin derinliği tam da burada. Kadın durup dururken söylemiyor bunu. Gerekçeleri sıralıyor. Bir, yönünü kaybetmişsin. Hem gökte hem içinde. Tamam. İki, büyük bir hevesle ama plansız yola çıkmışsın. Üç, yerine getiremeyeceğin sözler veriyorsun belki de çünkü odak noktan itibar kazanmak. Hı hı. Ve en önemlisi sadece hırsa, yani o balonun altındaki ateşe güveniyorsun hedefe ulaşmak için. İşte bütün bunlar basiret dediğimiz o içsel bilgelikten yoksun bir yaklaşımın işaretleri olarak sunuluyor. Anladım. O kibir sepeti benzetmesi de tam buraya oturuyor o zaman. Kadının sözleri Kenan Bey için bir ayna gibi oluyor adeta. Kesinlikle. Sorunun dış koşullarda değil, kendi içinde, kendi gafletinde, işte o kibir sepetinde olduğunu fark ediyor, bir aydınlanma anı. Evet, bu tam bir dönüm noktası. İçindeki o fırtına diniyor ya, bir anda dışarıdaki aletler, o göstergeler anlam kazanmaya başlıyor. Aa, ilginç. Yani sakin bir zihinle bakınca o teknik bilgi birden kullanılabilir hale geliyor. Bu aslında hepimiz için geçerli. O panik anlarında çözüm gözümüzün önünde olsa bile göremeyebiliriz. Kalp sakinleşince akıl pusulası çalışmaya başlıyor. Ve bu farkındalıkla Kenan Bey değişiyor, artık göstergeleri okuyabiliyor, anlayabiliyor, varması gereken yer hala önemli ama… Ama artık bir icbar meselesi değil. Değil, evet. Bir sorumluluk, bir vefa borcu gibi görüyor… Sakinlikle, bilinçle yönlendiriyor balonunu. O hırslı hal gitmiş, yerine daha öğrenmeye açık bir tavır gelmiş sanki. Aynen öyle. Hikayede bize şunu fısıldıyor gibi, asıl yolculuk hedefe varmak değil belki de. O hedefe layık bir şekilde sorumlulukla, kendini bilerek yani basiretle yol almak. Yükselmek değil, basiretle bakmak. Evet, kıssadan hissede de dediği gibi, yükselmek topraktan ne kadar koptuğunla değil, gökyüzüne ne kadar basiretle baktığınla ölçülür. Yani önemli olan bilgece bakabilmek. Çok güzel. O zaman bu derin dalıştan çıkaracağımız temel ders belki de şu, gerçek yön bulma yeteneği sadece teknik bilgiye veya hırsa değil, asıl olarak öz farkındalığa, sorumluluğa ve içsel bir sükunete dayanıyor. Kesinlikle. Hikayenin o mitiz sözüyle bitirelim o zaman bu kısmı. Bilgi nerede olduğunu söyler, hikmetse kim olduğunu ve nereye gitmen gerektiğini fısıldar. Bilgi ve hikmet farkı. Tam olarak bu ve taynaktaki o gençlere yönelik öğütlerden ilhamla size de şöyle bir düşünce bırakalım. Hayatınızda ne zaman sadece dışsal araçlara, diplomanıza, ünvanınıza, yeteneklerinize odaklanıp, içsel pusulanızı yani değerlerinizi, asıl amacınızı, vicdanınızı kontrol etmeyi unuttunuz acaba? Hmm, düşündürücü bir soru. Evet. Kaynağın vurguladığı o sorumlu başarı fikri sizin kendi hedeflerinize ulaşma biçiminizle ne kadar örtüşüyor ya da belki nerelerde çatışıyor. Belki de en tehlikeli kayboluş kaynağın da ima ettiği gibi insanın elinde harikasıyla kendi içinde kaybolmasıdır. Üzerinde düşünmeye değer gerçekten.